Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Söylesene ne oldu? Mekke'ye gidiyoruz Ne? Ne dedin sen? Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz Nasıl yani? Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş. Bu bir zafer müjdesi mi ne dersin? Ya Resulallah! Bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı? Peygamberimiz... ''Ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem.'' dedi. Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız. Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese... ...başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor. Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır. Bu ne cüret... Kimden izin almışlar? Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimizi. Daha üç ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeyin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar? Bahanesi umre yapmak. Heh. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak. Ya Resulallah sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen, hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen, saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen, onların üstüne yürürüz. Bu yürük senindir. E Urve, anlat bakalım neler oldu? Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok. Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum. Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler Yanlarında kurbanlık develeri var Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına. Asla Asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim 105. Bölüm Kureyş Urven'in sözleriyle ikna olmamıştı Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu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 Hazreti Osman, Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler, Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler. Ben size, Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi, Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah, dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin, peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da, Harbedenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir. Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırını istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin. Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem. Sen bilirsin.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 Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi. Osman! Osman öldürülmüş mü? Kureyş bunu nasıl yapar? Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar? Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'e sahipsiz mi sandılar? Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm. Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik? Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı. Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin. Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan... Onu yapmak için sana söz veriyorum Rasulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorusaydın ya Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik İkisi de kabul Ya Resulallah Ver elini sana biat edelim Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz Ne emredersen söyle Yapmaya hazırız Söz veriyoruz Savaştan kaçmayacağız Ölünceye kadar çarpışacağız ne dersen itaat edeceğiz Ver elini ya Resulallah Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz Seninleyiz Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı En son sağ elini sol elinin üzerine koydu İşte bu da Osman adına biattir dedi Asabı ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini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 Ebu Süfyan, sana haberlerim var. Ne oldu İkrim'i? Gel içeri de anlat. Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler. Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor Ne yapacağız şimdi Telaşlanacak bir şey yok silahsızlar Bize ne yapabilirler Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar İkinci bir Bedir yaşanmasın Hem haremde kan dökmek yasaktır Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz Muhammed sizi iyice korkutmuş Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki. Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder. Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim. Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın Üç gün içinde de şehrimizi terk etsin İyi fikir Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur <Gülüyor> Hem savaş külfetine girmemiş Hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz Bence de makul Sen ne dersin Ebu Sufyan Evet Ebu Sufyan Peki Dediğiniz gibi olsun Osman'ı geri gönderin Süheyl sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş... ...burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak? Süheyl bin Amr... ...Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti. Ya Resulallah... Süheyl bin Amr, Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor. Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti. Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir. Merhaba, Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim. Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor. Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar. Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı. Ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Hayır böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz. Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu. Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz. Ey Allah'ım senin isminle başlarım. Hayır, hayır olamaz. Böyle bir şey olamaz. Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra peygamberimiz Hazreti Ali'ye İşte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın Üzerinde ittifaka vardıkları Antlaşmadır ifadesinin Yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti. Eğer biz senin Allah'ın Resulü Olduğunu kabul etmiş olsaydık Sana karşı çıkıp savaşmaz Kabe'yi ziyaret etmeni de Engellemezdik. Ama Abdullahoğlu Muhammed yazabilirsiniz. Peygamber Efendimiz vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın resulüyüm diyerek bunu da kabul etti. Süheyl hey. çok ileri gidiyorsun. Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın resulü ifadesini silemem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izlinin verilmesini istedi. Bu sene değil ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. Üç gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.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 Hayır, şey şey Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız Peygamberimiz evet dedi Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.